Merhaba, ben Zennube Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Özesi'nin yerine programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. Greenpeace başta olmak üzere pek çok çevre örgütü, Kuzey Buz Denizi'nin petrol sondajlarından arındırılması için kampanya yürütse de, dünyanın Güney Kutbu'da çevresel tehdit altında. Güney Buz Denizi ile ilgili düzenlemelerden sorumlu, 25 üyeli Antarktika Komisyonu, Güney Kutbu'nda deniz koruma alanları oluşturacağını taahhüt etmişti. Biri Hassas Ross Denizi'nin bir kısmının korunması, diğeri de Doğu Antarktika hakkında olmak üzere üzerinde görüşülen iki plan var. Fakat planlar ertelenme riskiyle karşı karşıya. Oysa hükümetler Güney Buz Denizi'nin büyük bölümünü dünyanın en büyük deniz koruma alanına dönüştürerek balinalar, penguenler ve kutupta yaşayan binlerce türün yaşam alanını endüstriyel balıkçı filoların tehditinden kurtarma şansına sahip. Avaz.org'un Antarktika için yürüttüğü kampanyaya avaz.org slash save the southern ocean adresinden katılabilir ve imza sayısının 1 milyon hedefine ulaşması için destek olabilirsiniz. Şu ana kadar 800 bini aşkın çevreci kampanyaya katılmış durumda. Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü, Greenpeace Akdeniz, Kadıköy Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği, TEMA, Buğdar Derneği ve 350 Ankara ortak bir çalışma yaparak iklim değişikliğini tartışmanın değil, harekete geçmenin zamanı olduğunu belirtti. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin durduğuna dair haberleri tartışmanın sadece vakit kaybı olduğuna dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, iklim değişikliğini hızlandıran kömürlü termik santraller, fosil yakıt yatırımları gibi iklim krizini derinleştiren politikalardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. Açıklamada Türkiye'nin mutlak sera gazı azaltım hedefinin belirlenmesinin yaşamsal bir zorunluluk olduğu da belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yabancı ve ulusal basında iklim değişikliği durdu konulu haberler üzerine, Kaynak gösterilen İngiltere Ulusal Meteoroloji Ofisi, kendi yayın organları aracılığıyla bu haberin doğru olmadığını açıklamıştı. Son 150 yılda küresel sıcaklık 0.8 santigrat derece arttı. Buna bağlı olarak ilk defa bu yaz Kuzey Buz Denizi'ndeki buzullar, 1979'da uydu görüntülerini kaydetmeye başladığımız tarihten bu yana en düşük boyutlara ulaştı. Bunun sorumluluğu tüm insan medeniyetine ait ve kirleticiler yaşanılabilir bir gelecek için kirletmeyi bırakmak zorunda. Bunun farkında olan Bursalılar, önceki gün Keles'te yapılması planlanan termik santrale karşı olduklarını haykırmak için sokaklardaydı. Bursa'nın Keles ilçesi Kozağacı Vadisi'nde yapılacak olan ve 23 köyü etkileyen termik santrale tepki gösteren köylüler, protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 3500 kişi, Termik santral istemiyoruz, termik yapma boşuna yıkacağız başına, Bursa uyuma yeşiline sahip çık sloganları attı. Keles ilçesinin Kozağacı Vadisi ve Harman Alanı bölgelerinden çıkarılacak kömürle çalışacak olan Termik Santral için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Kasım'da ihale yapılacak. Keles'e bağlı 23 köyü etkileyecek Termik Santral'e, 5 yıl önce de karşı çıkarak yapımından vazgeçilmesini sağlayan köylüler, yeni ihale öncesi tepkilerini Bursa'da protesto yürüyüşleriyle gündeme taşıdı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği'nin desteğiyle eylemlere başlayan köylüler, Bursa'da yaklaşık 3500 kişinin katılımıyla termik santrali protesto etti. Eyleme Tabip Odası, Akademik Odalar, Baro, Dağder, Sivil Toplum Kuruluşları ve partiler de destek verdi. Yeşil bir dünyayı savunmak için yeşil siyasetçilere de ihtiyaç var tabii ki. EDP ve Yeşiller Partisi'nin başlattığı, birleşme ve yeni katılımlarla yeni siyaset için yeni bir siyasi parti kurma çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Bu amaçla bugüne dek düzenlenen çok sayıda toplantıdan biri olan yeni bir siyaset için buluşmaya 300'e aşkın kişi katıldı. Toplantıda daha çok yeni partiyi destekleyen bağımsızlar neden bu hareketi desteklediklerini anlattı. Ayrıca tüzük ve program metin taslakları kamuoyuna sunuldu. Henüz ismi belirlenmeyen ancak hem yeşil hem de sol olacak yeni parti 25 Kasım 2012'de kurulacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşiller Partisi eş sözcüleri Sevil Turan ve Kemal Tuncaelli Yeşiller ve EDP'nin amacının sol içi bir birleşme değil, yeni bir örgütlenme tarzı ve alternatif bir siyaseti hayata geçirmek olduğunu söyledi. Küresel iklim değişikliği ve ekosistemdeki yıkımlara karşı çevre ve iklim adaleti de partinin söz söyleyeceği temel konulardan olması açısından diğer politiklerden ayrılıyor. Buğday Derneği gönüllüleri Avrasya Maratonu'nda yerel tohumlar için koşacak. Buğday Derneği tohum Takası kampanyası çerçevesinde tüm buğday camiasını 11 Kasım'da Avrasya Maratonu'nda koşmaya ve bağış toplamaya çağırdı. Tohum kampanyası yararına koşmak için İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Maraton Fuarı'nın ilk 2 günü olan 8-9 Kasım'da yardımseverlik koşusu kaydı yaptırılabiliyor. Kayıt için kimlik ya da pasaport ile başvurmak, kayıt ücretinin yanı sıra adım adım oluşumu standında 25 TL olan bağış bedelini ödemek yeterli. İstanbul adresinde ise tüm bilgiler mevcut. Dernek 3-4 Kasım'da Şişli ve Kartal %100 ekolojik pazarlarda yerel tohumların önemine dikkat çekmek için Yerli Mısır Patlasın, GDO'lu Mısır Çatlasın etkinliği de düzenliyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.